اِنَّكُمْ وَمَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ hasabu cehennem, جِهَنَّمْ اَنْتُمْ varidun. Ey müşrikler! Siz de Allah'tan başka tattıklarınız da cehennemin odunusunuz. Yani siz de cehennem odunusunuz, o tattığınız şeyler de cehennem odunudur. Eğer bir insan kendisine başkalarının tapmasından hoşlanıyorsa, alkışlanmadan, şakşaklanmadan, o da puttur, o da cehennem odunudur. Hı? o <gülüyor> Ta, ağaçtan yapılmış, puta tapmış. O zaten odundur. <gülüyor> Onun, orada fazla bir mana aramaya gelen yok. Ama bazı insanlar vardır ki kibirlidir ve başkalarının kendisinin önünde eğilmesini, küçülmesini, kendisine tapmasını, alkışlamasını hoşlanırlar, severler. Onlar da aynı şekilde zaten Akif'in bir sözü var biz. Işte, Şair var Akif'in diyor ki, hepimiz kendimizin bağırıyanık aşıkıyız. Biz evvela hepimiz kendimizin bağırıyanık aşıkıyız. İnsan kendi kendine kapar diyerek. Kapmasa bile kendini beğenir, kapar derecesinde beğenir, üstün görür. O da bir işte, kibir, o da bir putluktur. Fikretim gibi sözler, putunu kendi yapar, kendi kapar diyor. Putperestlik, İsa oğlunun ezeli ve ebedi kaderidir MTS. Yani. Elasıdır. İttilasıdır. Ondan kurtulmak kolay değildir. Yani bu kadar kolay olsa Kur'an putperestlik üzerinde bu kadar ısrarla bu kadar çok ayette durmazdı. Biz zannediyoruz ki hemen Mekke'deki putlar aklıyor. Her köşe başında fut var ya. Yani. Futbol ilahları futtur, Bilmem sahneye çıkan kadın, bilmem şarkıcı kız puttur. Bilmem işte kendi biraz şöyle biraz palazlanıp mal servete kavuşan, kendi kendine o serveti put yapar. Allah'tan başka sevdiğimiz, gönlümüzde taşıdığımız ne varsa hepsi puttur. Allah yolunda bize engel olan, önümüze çıkan, bizi Allah yolunda yürümekten engelleyen, evlattır, kızdır, oğuldur, servettir, şöhrettir, nimettir, makamdır hepsi, hepsi puttur. O bakımdan zordur, putperestlikten kurtardır. Böyle, Mekke'deki putlar olmuş olur. o kolaydır. Hatta bizim kendi içimizden Allah dediğimiz şey de gerçek Allah değildir. Tabii gerçek Allah, bizim kendi kendimize uydurduğumuz hayali Allah'ımızdır, sanal Allah'ımızdır. Tabii, o da puttur. Allah'ı görmeden görmeden, gör, tarife, tarifeye göre gideceksin. Kur'an sana Allah'ı tarif ediyor. Hangi Allah'ı tapıyorsun? Kendi Rabbine mi tapıyorsun, Rabbül Alemine mi tapıyorsun? E, tamam, mesele yok. Kutperestlikten kurtuldun Onun için. <gülüyor> Rabbi, Rabbi. İşte Yahudi de Allah'a inanıyor. Yahudinin Allah'ı Yahova'dır. O ırkın özel Allah'ıdır. Ve öncelikle Yahudi'yi koruyan Allah'tır o kendi inancında. Yahudi onun evladıdır. Nahnu ibadullahi ve habibuhu diyor. Biz onların sevgili kullarıyız. Onun evlatlarıyız diyor. Allah'ın çocukları olduğuna inanıyor. Sor bakalım sen bir Japon'a imparatorları kimdir? Güneşin çocukları. Güneşin torunları. Yani putperestlik her yerde, her konuda var. Öyle. Hemen şeyde yok. Mekke'nin müşrikleri bizim kitapları öyle anlatırlar. Benim de asabım bozulur tabii. Mekke'de putlar var ya bu kırıldı bitti gitti. Niye Kur'an bu kadar bahsediyor bu işte? Bu kadar uzun uzun her surede aşağı yukarı karşımıza çıkıyor. Müşrikler işte bundan put Allah'a tapınlayanlar başka şeylere tapanlardan. Benim put önümüzde tuzak. Allah yolunda önümüze konulan tuzak. Hazreti Mevlana diyor ki Fene heke an mevlek fehve dünya Formüller. Seni Allah'tan el alıkoyan her şey dünyadır ve o da puttur. Senin ocaktaki tencere bile. Öyle bir şey alında işte misafire yemek yapacağım yetiştireceğim diye dünyada namazı kaçırttırıyor sana. Ha, ha. Ha. Anlıyor musun? Ha yemeğe özeniyorsun, namazı haşlıyorsun. Hadi özendiğin iştir. Ha ibadete özenebiliyor musun? Onu arz tadıyla, aşk ile, şefkîle, zevk ile. E ee, ben de kılamıyorum. Benim ben de sene kendi halini söylüyorum. Namazı haşlıyoruz hemen. Aman ya hemen şunu kılalım da, yükten kurtulalım. Üstümüzdeki semer gibi görüp onu üstümüzden bir an önce atmaya çalışıyoruz. Öteki işlere gelince aynı adam oturup iki saat tavla oynuyor mesela. Ya eğlence de, oyun da, eğlence de, lehvel hadis, lehvel hadis. Kur'an'da hepsi var. Bütün bu söylediklerini hepsi incelikleriyle, detaylarıyla uzun uzun diye var. Lehvel hadis diyor. Allah'ın getirdiği ayete, Allah'ın getirdiği gerçeklere vahye diyor. Şeye derler, sırt dönerler. Şunun bunu söyledikleri, boş laflara ölen verir onun konuş. Türkiye'de insanların meşgul olduğu şeylere bak. Neyle meşgul insanlar? Neyle gözüleyiliyor Neyle kafa yoruyorlar? 15 saat savaş dedikoduları izleriz. Bütün televizyon. Biraz televizyon. Ha bilerek konuşan da var, bilmeyerek atan da var. Hiç ben bilmiyorum diyemiyor. Hep saçmasız o bakımdan, ha insan senin neyle meşgul olduğuna, neyle gönlünü doldurduğuna bakacaksın. Gönlünde yatan şeylerdir. Hangi aslanlar yatıyor, hangi tilkiler, çakarlar yatıyor? Biz o bakımdan, putperestlikten kurtulmak zor olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Biraz daha devam edelim mi? Yani bu bu dersin özüdür, bu ruhudur yani. Mesnevi'yi bunun için okuyor. Mesnevi bize bunu anlatmak için anlatılıyor.